Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu ala rasulüne Muhammedin ve ala ali Muhammed Bir kardeşimiz soruyor namazlardan sonra cami çıkışlarından musafaha yapılıyor bu sünnet midir? Bunun sünnet olabilmesi için Allah rasulü aleyhisselatü vesselam bunu yapmış olması gerekir veya onun ashabının bunu yapmış olması gerekir bu yine sonradan uydurulan şeylerdendir bidattır niçin yani kimisi hani mantıkan diyor ki ya güzel işte diyor kalpleri ısındırır insanlar birbirlerine birbirlerini diyor daha çok sayıyorlar seviyorlar insanlar kaynaşıyor ben de bu konuda diyorum ki bu dinin hiç kimsenin aklına veya güzel görmesine ihtiyacı yoktur ve ben diyorum ki madem ki siz Kalplerin birbirleriyle kaynaşmasını istiyorsunuz. Niçin bu camilerde insanlar safların arası birbirinden bu kadar ayrık? Bunu <gülüyor> yapacağımıza, safları sıklaştırmaya niçin çalışmıyoruz? Çünkü dikkat edin, bizzat Resulullah Aleyhissalatu vesselam sahih bir hadiste şöyle buyuruyor: "La sufu nesufufakum el yahrifallah beyne wujuhikum av beyne kulubikum." Saflarınızı sıklaştırınız. Yoksa Allah sizin yüzlerinizi birbirinden ayırır ya da kalplerinizi birbirinden ayırır. Namazdan sonra böyle bir bidatı icra edenler, el sıkışmak konusunda gayret edenler niçin safları sıklaştırma konusunda gayret göstermiyorlar? Eğer gerçekten amaç kalplerin kaynaşmasıysa, Az önce okuduğum hadiste dikkat ediniz, safları ayrı tutmak yüzlerin birbirine dönmesine, yani birbirinin birbirlerinden yüz çevirmesine, kalplerin birbirlerinden yüz çevirmesine sebep olur. Dolayısıyla dikkat edin şeytan aleyhün nale, sünneti, sünnet konusunda insanlara farklı telkinlerde bulunuyor. Yani adam şöyle düşünüyor, ya diyor zaten cami geniş diyor, herkes rahat rahat namaz kılsın ve safları sıklaştırmıyor. İmamlar da bu konuda Allah'tan korksunlar, öğretmiyorlar ve gayret göstermiyorlar. Efendime söyleyeyim yol göstermiyorlar. Ancak aynı şeytan geliyor bu sefer dışarıda hayt hayt ediyor. Ellerinizi sıkın diyor, birbirinizi tebrik edin diyor. Niçin? Çünkü bu ve vesselamın sünnetinde yok. Sünnet-i terkiyye <gülüyor> <gülüyor> ve sünnet-i Sünnet-ü Terkiye, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın terk ettiğini terk etmek sünnettir. Sünnet-ül Ameliyye, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını yapmak sünnettir. Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra çıkışta hiç kimseyle tebrikleşmemiştir, onun ashabı da bunu yapmamıştır. Bunu yapmadıkları için de yapılan bu iş, bidattan başka bir şey değildir. Allah Azze ve Celle, bizlere hakkı hak olarak gösterip, hakka tabi olanlardan, batılı da batıl olarak gösterip, batıldan sakınanlardan kılsın. Ve hâzihi ve allâhu âlem, ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve alâ âli Muhammed, subhâneke bihamdik, eşhedü en lâ ilâhe illâ ent, estâgfirüke ve etûbu ileyk.